1556, numaralı konu, sabah ve akşamları zikir söylenmesi, evet, Haşim oğullarının azatlısı Abdülhamid şöyle anlatıyor, annem bana şunları anlatmıştı, Hz. Peygamberin kızlarından birine hizmet ediyordum, o, Hazreti Peygamberin kendisine şöyle buyurduğunu söyledi, sana öğreteceğim şu kelimeleri sabah akşam söyle, çünkü bu kelimeleri sabahleyin söyleyenler akşama kadar, akşamleyin söyleyenlerse sabaha kadar tüm kötülüklerden korunur, Sübhanallahı ve bihamdihi, Alevindir en ala külli şeyin kadir, ve en ilahe kadehata bi külli şeyin ilma, Allah Teala'yı hamd ile yüceltir ve tenzih ederim, Allah'tan başka kuvvet sahibi yoktur, Allah'ın diledikleri olur, dilemedikleri ise olmaz, ben biliyorum ki Allah'ın her şeye gücü yeter ve O'nun ilmi her şeyi kuşatmıştır, Ebu Derda şöyle demiştir, ister inanarak isterse de inanmayarak olsunır, kim şu kelimeleri söylerse Allah Teâlâ o gün O'nun tüm önemli işlerini halleder, la ilâhe illâhü ve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul Arşil Azim, bana Allah Teala kafidir, ondan başka ilah yoktur, ben sadece ona dayandım, o, arş Azim'in büyük araştırmayın sahibidir.